Lüküs hayat. Lüküs hayat, 1933 yılında Cemal Reşit Rey tarafından bestelenmiş bir operettir. Türk tiyatrosunun klasik eserlerinden birisi olmuştur. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın siparişi üzerine yaratılan ve ilk defa Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarının yapıldığı 1933 yılında sahnelenen eser, 1946 yılına kadar büyük bir seyirci kitlesi tarafından izlenmiştir. 1958'de Zeki Alpan 1962 yılında da Muammer Karaca tarafından tekrar sahneye konulmuş. 6 Mart 1985'te ise İstanbul Şehir Tiyatrolarında yeniden sahnelenmeye başlamış ve o tarihten günümüze aralıksız sahnelenmiştir.